Diklerim efendim, 124.000 veya 224.000 peygamber geldiği rivayet izliyor. Kur'an-ı Kerim'de ise belli sayıda peygamber anlatılıyor. Kur'an'da zikri geçenler, zikredilmeyenlerden daha faziletli oldukları için zikredilmişler? Yoksa başka bir tercih sebebi mi var? Daha faziletli oldukları için olabilir bir, çok geçmiş dönemde olabilir iki. Üçüncüsü de aslında Kur'an-ı Kerim.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 ya işte 313 Mürsel filan diyordur. Bunları kati söylemek oldukça zor ama bununla beraber öteden beri hep gene gelmiş. Bunlara ait hususiyetler bu 28 daha doğrusu Müttefakun Ali olan 25 peygamberde diğer üçünde de itiraf olmuş. Bunlar ders verme açısından yeterli, misal teşkil etme açısından yeterli diğer peygamberlere ait hususiyetlere aksettirme açısından yeterli. Yoksa Kur'an-ı veya peygamberlerin isimlerini doldurduk, Aynı vakaları tekrar ederdik orada. Öyle değil. Vakasiz kıssaların tekrarını anlatıyorsunuz da orada siyah-sivak itibariyle çok farklılıklar vardır. O üzerinde durulacak bir mevzu. Bir bu. Bir ikinci meselede Peygamberani izamın esas neşet ettiği yerlere bakılırsa Biraz böyle Efendimizin çevresinde olan o peygamberler Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Yani Hz. Nuh'a bakarsınız, Hz. Hud'a bakarsınız, yani işte Ahkav'dir. Hz. Salih'e bakarsınız, Hazreti Lut, Hz. İbrahim'e bakarsınız. Bunlar Hz. Yunus, Hz. Üzeyir bakıyorsunuz işte bütün şu Efendimiz Efendimiz'in çevresinde olan. Şimdi ne oluyor oralarda aslında?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 bir mesajın bilinmesi, bir mesajı getiren zatın bilinmesi o çevrede. Onun için Haccafer, şu huzurunda yani niye garipsiyorsunuz bunu? Hz. Musa'ya gelmemiştim, Hz. İsa'ya gelmemiştim filan deyince. Yani bunlar bilinen şeylerdi, mütarif şeylerdi, Yadırkanacak şey yok. Yani o mülahazayla, Allahu Alem.